Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Fatiha Suresi tefsirindeyiz. Elm Hamdi Yazır'ın Hak Dini, Kur'an Dili isimli e, muhallet eserinden. E, ve Maliki Yevmi ayeti kerimesinin tefsirindeyiz henüz. E, ben de sayamadım kaç haftadır devam ediyoruz. İnşallah bu akşam e, bu ayeti bitirip Allah nasip etsin öyle olsun inşallah. E, İyyâke Na'budu ve İyyâke Neste'in diyelim inşallah haftaya. Hepinize hayırlı akşamlar tekrar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. ve vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. E, takip edenler biliyorlar, epeydir e, Elmallah Hamdi yazır bize. E, din kavramını anlatıyor. Dinin işte e, tanımını yaptığı hem sözlük anlamını hem ıslahi anlamını. Sonra o ıslahi anlamın detayları üzerinde durdu. Bu akşam o tanımı toparlıyor. Diyor ki, ben de biraz hızlı gitmeye gayret edeceğim inşallah müsaadenizle. Hasılı din, iman ve amel mevzuu olarak akıl ve ihtiyara teklif olunacak hak ve hayır kanunlarının heyeti mecmuasıdır. Yani din neyden bahseder? İman ve amelden yani nelere inanacağız ve nasıl davranacağız? Bunlardan bahseder ee, ama bunları akıl ve ihtiyara teklif olunacak. Hak ve hayır kanunları olarak bunlardan bahseder. Yani bizi icbar ettiği kanunlar değildir allah Teala'nın din. Din bize teklif ettiği kanunlardır. Yani bizim nelere inanmamız gerektiğini, doğrunun, hakikatin ne olduğunu bize sunar Rabbimiz dinle. Ve hangi davranışlarımızın bizim için sonuç itibariyle hayırlı olacağını hangilerinin zararlı olacağını anlatır ama bunların hiçbirine bizi mecbur etmez çünkü mecbur etseydi zaten kitap indirmesine falan da gerek kalmazdı hepimiz otomatikman melekler gibi hiçbir şekilde isyan edemez o ne ederse ona itaat ederdik. Bunun bize teklif olunan yani akıl ve ihtiyara teklif olunuyor. İhtiyar seçim hakkımız demekti biliyorsunuz. İnsanların aklına ve seçme hürriyetine sunduğu, sunduğu iman ve amele e, amelden bahseden, nelere inanılacağından ve nasıl davranılacağından bahseden hak ve hayır kanunlarının heyet mecmuasıdır, toplamıdır. Ki millet ve şeriat dahi tabir edilir. Dine millet de denir. Yani İslam milleti, küfür milleti, şirk milleti gibi eksik metinleri okuyanlar aşinadır ve şeriat yani kanun da denilir. Diyanet de bu farkı biliyorsunuz din ve diyanet farkı üzerinde epey durmuştu. Bu kanunların hüsnü ihtiyar ile tatbikidir. Yani kişi bu inanılacak esaslara inanır ve uyulacak ameli olarak uyulacak esaslara da canı gönülden tabi olursa e, diyanet sahibi olur. Yani dindar bir kişi olur. Dindarlık demekti diyanet. Gerçi amelin imandan cüz olup olmadığı münakaşa edilmiş. Yani amel imandan bir parça mıdır değil midir konusu tartışılmış e, ve doğrusu amel imanın cüzü değil bir semereyi müretti mürettibesi evet olduğu tahkik olunmuş ise de yani bütün bu araştı e, bu konudaki tartışmaların e, son vardığı nokta cumhurun kabul ettiği nokta ve bilhassa ehl-i sünnetin cumhurunun kabul ettiği nokta din şey amel imanın bir cüzü değil bir parçası değil yani amel olmadığında kişi imansız olmuyor fakat imanın semereyi mürettibesi yani onun bir insanda iman varsa beklenen doğal sonucu imanın doğal sonucudur amel meyvesi ve gereği yani inanıyorsanız ona göre yani değil mi diyorsunuz ki mesela senin doğru söylediğine inanıyorum diyorsunuz ama gene şüphe duyuyorsunuz bu ikisi aynı anda olmayacağı gibi. Bir insan işte cennete inanıyorum, cehenneme inanıyorum, Allah'a inanıyorum, kitaba inanıyorum, peygambere inanıyorum dediği zaman bunun doğal sonucu o kitaba göre o peygamberin gösterdiği yolda gitmesidir. Böyle olmuş ise de yani bu ortaya çıkmış ise de gerek imanın ve gerek amelin Diyanette yani dindarlıkta ahkam iman ve ahkam-ı amelin de zatı dinde dahil birer rükün olduklarında asla ihtilaf edilmemiştir. Yani iman ve amel dindarlığın olmazsa olmaz şartıdır. Mesela şöyle diyemeyiz, işte dine göre yaşamıyor ama çok dindar biri diyemeyiz. Bazen insanlar kendileri için bunun denmesini istiyorlar. Çok şaşırıyorum yani mesela ben şunu diyebilir miyim? Ee, ne nasıl bir örnek versem yani ben akademik kariyer yapmadım ama işte çok e, o ünvanların hepsini de hak ediyorum yani, öyle diyebilir miyim ya da ne bileyim benim ortaya konmuş hiçbir resmim yok ama aslında ben ressamım diyebilir miyim hiçbir kitap yazmadım makale yazmadım ama ben bir yazarım diyebilir miyim yani insanın ünvanı sıfatı Ortaya koyduğu sonuçla bilinir. Ortaya koyduğu eserle veya hayatla veya işte her neyse ne ortaya koymuşsa onunla bilinir. Dindarlık da böyledir. Ha, herkesin iç yüzünü Allah bilir o ayrı bir mesele ama e, normal şartlarda ben buna öyle diyorum arkadaşlar. Normal şartlarda sağlam iman ve hakiki teslimiyetin sonucu ameldir. Yani o inandığın esaslara göre yaşamaktır. Şimdi bu imanın amelin imandan bir cüz olup olmaması meselesiyle ilgili bir örnek verip geçeyim. Çünkü daha sonra buraya dönmeyecek burada. Belki başka yerlerde işlemiştir. E, ima, amel imandan bir cüz müdür değil midir? Şu demek arkadaşlar. Seneler evvel bir grupta akaid okumaları yapıyorduk. E, derslere işte sohbetlere diyelim, ders demeyelim. Başlamadan önce ilk buluşmamızda dedim ki sizce mümin kime denir? Yani kime Müslüman denir? Mümin ve Müslümanı eş anlamlı farz edelim. Genelde günlük dilde öyle kullanıyoruz. Kime denir mümin? Dediler ki işte Allah'a ve inanılması gereken esaslara inanan ve ona göre yaşayan. Arkadaşlar eğer siz bir mümini, imanı böyle tarif ediyorsanız, işte inanılması gereken esaslara inanmak ve ona göre yaşamak diye tarif ediyorsanız, şu anda bakın burada 540 küsur kişiyiz ee, içimizden 40 tane bile mümin çıkmayabilir 10 tane bile çıkmayabilir çünkü hepimizin illaki bir eksiği var ameli imanın tanımının içine sokamazsınız çünkü e, onu soktuğunuzda çok, çok çok çok daraltmış olursunuz çünkü hangi ameli yapan hangisini yapmayan yani ne kadar yaptığında mümin oluyorsun değil mi? Dolayısıyla bir defa en başta bu yanlışımızı düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü bunun bir de madalyonun öbür yüzü var. İmanı amelin bir parçası olarak hep ters söylüyorum. Ameli imanın bir parçası olarak zorunlu parçası olarak gördüğünüz zaman işte orası haricilere çıkıyor. Hariciliğe çıkıyor arkadaşlar o yol. Ne oluyor? Günah işleyeni kafir saymanız lazım o zaman. Bir gün Na işleyeni kafir sayıyorsunuz ona kafir muami ve buradan bir İslam tarihinde çok büyük acılar, çok büyük tetiş eylemleri, terör doğmuş. Bugün de öyle, bugün de öyle. O bakımdan yani bir defa hem zihinlerimizde hem kalplerimizde şu imanın tanımının içine ameli sokmaktan vazgeçelim. Ama şunu bilelim zaten Elmalı da söyledi. Üzerinde ittifak edilen şey nedir? Hakiki bir imanın doğal sonucudur amel gerçek bir imanda doğal olarak yani bu kitaba inandığını, bu peygambere inandığını söyleyip hiçbir sözüne uymamak nasıl kabul edilebilir yani? Nasıl hani e, samimi kabul edilebilir? Ama yine de biz e, sen sen böyle diyorsun ama gerçekte mümin değilsin diyemeyiz. Çünkü amel imanın bir parçası değildir. Ben Müslümanım diyeni Müslüman olarak kabul ederiz. Ben müminim diyeni, inanıyorum diyeni inanıyor olarak kabul ederiz. Burası son derece Önemli bir nokta arkadaşlar çünkü e, bazen e, bunun tabi psikolojik ve sosyolojik e, sebepleri var ama onlara girecek girersem zaten buradan çıkamayız. Ben de hem e, haddim değil oralara girmek. Ama çok çeşitli sebeplerle adeta yani şimdi zihnimde ve kulaklarımda bazı konuşmalar e, canlanıyor tekrar etraftan duyduğum dostlarımdan işte dost meclislerinde konuşmalarda falan. İnsanlar ee, çeşitli sebeplerle ve haklı olarak bazen kızdıkları kişinin e, mümin olmamasını sanki temenni ediyorlar, arzu ediyorlar. Yani bir sebepten kızmışlar, bir sebepten işte e, beğenmiyorlar ve haklılar aslında. Yani kızılacak şeyler yapmış karşısındaki ama orada durmuyor o kızgınlık. Yani diyor ki bunu yapan Müslüman olamaz diyor mesela. Mümin olamaz diyor. Böyle yaptılar müşrik oldular diyor. Arkadaşlar e, aman ha bu şirk isnadından, küfür isnadından, e, insanları imanın dışında görme arzusundan bir an önce kurtulmanızı tavsiye ederim. Varsa içinizde böyleleri. E, bir insan... Bakın arkadaşlar burada söylüyorum bunu Maide suresinde geçtik tabii biz oraları Maide suresinde şimdi ayet numarasını hatırlamıyorum 33 falan olabilir bakarsınız. Hani şu isyan edenler yol kesenler adam öldürenler malları gasp edenler ayeti yani terör ayeti terörü anlatan ayette efendim 3 aşamalı cezadan bahsediyor allah Teala. Uzun bir ayet geçiyorum orada onun tefsirinde Elmalı Hamdi Hazır diyor ki yani vatan haini isyan etmiş meşru iktidara meşru hükümete isyan etmiş. Hem mallarını gasp etmiş insanların hem hayatlarını ellerinden almış çünkü isyan etmenin de çeşitli aşamaları var. O aşamalara göre ayette çeşitli cezalar zikrediliyor. Bu suçların hepsini birden işlemişse o ayete göre cezası idam. Şimdi Elmalı Hamdi Hazır diyor ki bak tekrar ediyorum ama ayete göre Maide suresi hatta şimdi baksam da söylesem size çok isabetli olabilir yanlış bir şeye ee, sebep olmak istemem. Ayet numarasını hemen şuradan bulayım. Evet 33. ayet Maide suresi doğru söylemişim 33. ayet. Allah'ım Hamdiyazır onun tefsirinde diyor ki eğer bu suçların hepsini birden işlemişse bir kişi diyor yani vatana ihanet etmiş, iktidara başkaldırmış, meşru iktidara başkaldırmış, efendim insanların mallarını gasp etmiş ve canlarına kastetmiş, adam öldürmüş yani bu doğrultuda bunlar idam edilir diyor. Ve diyor ki bakın altında idam edildikten sonra diyor eğer mümin iseler namazları kılınarak defnedilir diyor. Yani arkadaşlar bu kadar büyük günahlar, bunlar büyük günahlardır ve cezası idamdır. Ama ona rağmen ona mümin değildir diyemezsiniz. Eğer küfrü başka türlü yorumlanamayacak şekilde küfrüne delalet eden bir şey yoksa. Bir sözü, bir ifadesi, bir açıklaması yoksa. Aman ha buna dikkat edelim. Her zaman söylüyorum Ahmet Saim Kılavuz Hoca'nın İman küfür sınırı kitabını şöyle ömrünüzde bir kez olsun okuyun arkadaşlar. Kızgınlıklarınızı, insanlarla ilişkilerinizdeki problemlerinizi, siyasi, ideolojik hepsi olabilir. Problemlerinizi lütfen onların imanlarını yok saymak için gerekçe olarak görmeyin. İmanı ayrı tutun. Biriyle hiç anlaşamayabiliriz. Bakın sahabe birbiriyle savaşmıştır arkadaşlar. Hazreti Ayşe ile Hazreti Ali birbirleriyle savaşmışlardır. İşte Muaviye ile Hazreti Ali birbirleriyle savaşmışlardır ve ikisinin de ordusunda sahabeden insanlar vardır. Bu kadar yani birbirleriyle savaşacak kadar birbirlerine muhalefet etmişler ve yollarını beğenmemişler. Birbirlerinin tarzını yani yönetim tarzlarını vesaire beğenmemişlerdir. Karşı çıkmışlardır. Ama hiç kimse öbür tarafa İmansızlıkla suçlamamıştır fanatikler hariç yani e, her zaman fanatikler bu yollara başvuruyorlar. Evet bu iman amel meselesi son derece önemli. Bazen de şöyle bir görüş var şimdi bu görüş daha yaygın. İşte deminden beri saydıklarımı daha radikal olanlar yapıyorlar. E, daha böyle esnek mezhebi geniş olanlar da yani amelsizliğin hiçbir şekilde imana zarar vermeyeceğini savunuyorlar. Yani ne yaparsan yap imanın zarar görmez. Efendim ne günah işlersen işte iman ayrı, iman ayrı, amel ayrı, benim kalbim ayrı falan diyorlar. Bu tarihte de var böyle düşünenler arkadaşlar. Melami meşrepler falan bakarsınız onlara ansiklopediden. Ee, bu da yanlış arkadaşlar. Çünkü imanla amel karşılıklı olarak birbirini besler. Yani imanınız kuvvetlendikçe ameliniz artar. Amellere gayret ettikçe... İmanınız kuvvetlenir. Çünkü neden arkadaşlar insan bir şeye emek verdikçe onu muhafaza etmesi e, muhafaza etme arzusu artar. Amellerimiz bizim imanımız için yaptıklarımızdır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de şimdi yerini gene hatırlamıyorum. Bakara suresinde evet öyle olacak. Ya da Ali İmran'da. Çok ayıp. Efendim ne diyor allah Teala biliyor musunuz? Sadakaları teşvik ederken ve tezbiten min enfusihim diyor. İç dünyanızı sabitlemek için, sabitleştirmek için. Yani iç dünyanızdaki o manevi dünyanızdaki inancınızı, güzel ahlakınızı, güzel duygularınızı sabit kılmak için verin sadakayı diyor yani sadakanın da sadaka vermenin böyle de bir fonksiyonu olduğunu söylüyor onun için ameller imanı artırır mı bir de bu tartışma var e, kelamda efendim iman edilecek şeyler bakımından iman artıp eksilmez yani iman edilecek hususlar bakımından fakat imanın kalitesi bakımından artıp eksilir iman arkadaşlar yani imanınızın kalitesi neyle artar peki İmanın kalitesi neyle artar arkadaşlar? Amelle artar. Ameli de sadece zahiri ameller diye düşünmeyin. İnsanın kalbinde Allah'ı zikretmesi de kalbin amelidir. İnsanın kalbinde riyanın olması da kalbin amelidir. Yani amelleri zahiri ve batını ameller diye beraber düşünelim. Bu kadar teferruata girdikten sonra kaldığımız yere dönüyorum. Dini hakkın bu faslı mümeyyizini iyice tasavvur ettiğimiz zaman anlarız ki Tecrübe ve istidlali akli noktayı nazarından bir dinin hakiyeti, yani inançla amel arasındaki bu ilişkiyi anlattıktan sonra diyor ki, hak dine bu ayırt edici vasfını, yani hak dine inanan insan da davranışları tabii olarak, amelleri tabii olarak güzelleşir. Ne, neydi ameller? Semere-i mütereddibesi. Onun, onun imanın zorunlu sonucu Zor, iman arttıkça sağlamlaştıkça onun doğal sonucu olarak sizin davranışlarınız amelleriniz güzelleşir dini hakkın bu faslı mümeyizini iyice tasavvur ettiğimiz zaman efendim yukarıdan başlayayım çünkü cümleyi tamamlamamışız düzeltiyorum e, gerek imanın ve gerek amelin Diyanette ahkamı iman ve ahkamı amelin de zat-ı dinde dahil birer rükün olduklarında asla ihtilaf edilmemiştir. Yani hem iman hem amel sizin dindarlığınızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bir insana dindar diyebilmemiz için hem imanının düzgün ve sağlam olması gerekir hem de amelinin ona muvafık olması gerekir. Ahkam-ı iman ve ahkam-ı amel yani amele ait hükümler, kurallar ve e, imana ait kuralların da zat-ı dinde dinin aslında dahili birer rükün. Dine dahil asli birer rükün. Yani hiçbir din sadece inançtan oluşmaz sadece amelden de oluşmaz. Her hak dinde hem iman esasları vardır hem davranışlarla ilgili kurallar vardır. İşte din-i hakkın Hak dinin bu faslı mümeyizini, bu ayırt edici vasfını iyice tasavvur ettiğimiz zaman anlarız ki, şimdi burada hak dini tanımanın bir yolunu bize söylüyor arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ne gerek var böyle bir yol bulmaya? Biz hak din deyince zaten biliyoruz bunun İslam olduğunu diyeceksiniz. Ama kendimizdeki hak dini diyelim, bize ait, bize mahsus olan inancın hakkaniyetini, ...anlamanın yolunu söylüyor. Tecrübe ve istidlali akli noktayı nazarından bir dinin hakkiyeti... ...diyaneti kamile şartıyla umuma vadettiği ettiği hayırların, saadetlerin tahakkukuyla tebeyyün edecektir. Yani bir insan tam bir dindarlıkla bir dine inandığında, inandığında o, o inanç ona neyi vaat eder... Hayırlar, hayır ve saadetler vaat eder. İşte eğer o e, kendisine hayırlar, iyilikler, saadet, mutluluk, huzur, sükunet, böyle tam bir barış hali iç dünyasında en azından bu vaat ettiği şeylerin tahakkukundan, gerçekleşmesinden anlarız ki o din haktır. Burası anlaşıldı mı acaba? Biraz karışık oldu galiba. Şunu demek istiyor. Ben düzgün anlatamadım. Bu ee, Dini hak, hak dinin ayırt edici vasfı neydi? İman amel bütünlüğü. İman ve amelin birbirini desteklemesi. Bunu iyice düşündüğümüz zaman anlarız ki diyor. Hem akli olarak düşündüğümüzde anlarız. Hem de top, geçmiş toplumları, geçmiş dönemleri gözlemlediğimizde tecrübeyle bunu anlarız. Bir dinin hak oluşu. O dine inanan samimi dindarların hayatlarında ortaya çıkacak olan hayırlar ve saadetlerle görülür. Yani samimi dindar olanlar arkadaşlar onların hayatlarında iyiliklerin galip geldiği, hayırlara yöneldikleri, bir sürü kendi ve böyle insanlardan oluşan topluluklardaki huzur, barış, hakim olan diyoruz. Efendim bundan bilinir hak, dini hak. Şimdi burada bir parantez açalım arkadaşlar. Bize baktıklarında insanlar bunu göremiyorlarsa yani siz işte hepimiz sizi bilmiyorum da yani ben kendimi söyleyeyim hiçbirinizi bilmiyorum sonuçta. Ben şimdi dindarlık dindar olduğumu deklare ediyorum ya topluma. Yani diyorum ki ben samimiyetle inanan işte dini önemseyen. Ee, öncelikleri arasında dini yaşamak olan bir insanım, dindar bir insanım ben diyorum. Kendimi öyle tanımlıyorum kendime karşı ve topluma karşı da. Şimdi bu toplum, toplum dediğimiz mesela küçük yapı şeyi düşünelim, küçük topluluğu ailemizi düşünelim. Ailemdeki insanlar beni gözlemliyor arkadaşlar. Ben herkesin arkasından konuşuyorum, hoşlanmadıklarımın kuyusunu kazıyorum, bilip bilmeden. O herkesin arkasından konuşmak arkadaşlar çok kolay bir şekilde iftiralara da karışmanıza sebep. Bilip bilmeden iftiralara karışıyorum. Efendim çıkarımı son derece düşünüyorum. Çıkarcı bir insanım. E, i̇şimi yaparken, ticaretimi yaparken, komşularımla, iş arkadaşlarımla, ilişkilerimde ne kadar bencil ve menfaatçı olduğumu görüyor insanlar. Yani, dolayısıyla sizin ve o hani size baktıklarında bu dindarlık... Hayrını artırmış mı? Aslında hani buradan biz şöyle bir sonuca varmalarını istiyoruz insanların. Diyoruz ki o zaman işte Fatma Bayram böyle biriyse eğer o zaman beni onu gören kişiler şöyle demesi lazım. İslam hak din ama Fatma Bayram tam bir dindar değil yani onda bir sorun var demesi lazım. Ama öyle olmuyor arkadaşlar. Çünkü ben çok sıkı sıkı çünkü lafa gelince de çok sıkı sıkı dine yapışmış gösteriyorum ya kendimi. Arkadaşlar, o zaman diyor yeni nesil, o zaman bu dinde bir problem var diyor. Bu dine inanan insanlar ve böyle şövalye gibi yani dini böyle her yerde bayraktarlığını yapan insanlar, ra baktığımda ben o dinin vaat ettiği ahlakı, o dinin vaat ettiği hayır haklığı, hayırseverliği, kendine hakim olmayı, işte iyilikseverliği, rahmeti, görmüyorum yani onun hayatında diyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ve bunu bizim dindarlığımızdaki eksikliğe değil, dindeki eksikliğe bağlıyor. Diyor ki bu din böyle şey olsaydı, bu kadar doğru olsaydı bu iddialarında bu dine bu kadar sıkı sıkı inandığını iddia eden bu insanlarda ortaya güzel bir tablo çıkması gerekirdi diyor. Yani çok ciddi bir sıkıntı bu. Bugün Dinden uzaklaşma probleminin sebeplerinden bir tanesi, bir tanesi ama, bütün sebep bu değil, bir tanesi bu, öz yapmamız gereken ciddi bir konu. Dini batılın, yani batıl dinin, hak olmayan dinin vaatleri diyanetiyle makusen mütenasip. Yani batıl dinlerde böyle huzur, barış, mutluluk, işte iyilik, bu dine inanan insanlar hep iyi insanlar olacaktır falan diye vaatlerde bulunur. Fakat onların vaatlerinin gerçekleşmesi o dine, o dine bağlı insanların dindarlığının azalmasıyla mümkün olur. Yani dindarlıklarıyla zıt orantılıdır. Dini hakkın vaatleri ise diyanetiyle, Mefsu mütenasip olur. Yani hak dinin e, vaatleri o dine gerçekten sıkı sıkıya yapışan dindar insanlarda doğru orantılı olarak ortaya çıkar. İyilik, hayırseverlik vesaire, affedicilik, cömertlik neyse. Filvaki gerçekten de tarihi İslam'a baktığımız zaman da dini İslam'ı böyle buluyoruz. Ta asr-ı saadetten beri Müslümanlar ne zaman dinlerine, Diyaneti sadıka ile dürüst bir dindarlıkla samimi bir dindarlıkla sarılmışlarsa hayrı hakikiyi, gerçek hayrı anlamışlar ve yapmışlar feizleri, hayırları, saadetleri on nispette tezahüt etmiş, artmış, mesut yaşamışlar, mesut mesut yaşatmışlar. Burada enam suresi den bir ayet kelime, yüzalt ayet kelime yok yoo, mence bilhasseret felehu aşrâ imtâliha. Kim bir iyilikle gelirse ona on misli vardır en az diyor. Fakat zamanımızda Avrupalılardan bazıları diyorlar ki, şimdi bu bugün de konuşulan bir şey bu eser yazılalım neredeyse. Yüz yıl oluyor ama bu tartışma bitmiş değil. Zamanımızda Avrupalılardan bazıları diyorlar ki, asrı hazır insanları saadeti nef-ü hayırda değil, intifada görüyor. Hele bugün bu giderek arttı arkadaşlar. Pragmatizm vesaire, işte hedonizm. E, doruk yaptırdı yani bu yaklaşıma neymiş bu yaklaşım asrı hazır insanları yani çağımızın insanları saadeti mutlu olmayı kendi mutluluğunu nef hayırda değil yani başkalarına e, faydalı olmak, topluma faydalı olmak, insanlığa faydalı olmak hayır hasenat sahibi olmakta bulmuyor mutluluğu nerede buluyor? intifada yani kendisinin faydalanmasında buluyor yani diyor ki e, din beni bu din beni başkalarına hayırlı yapacaksa bu beni mut etmez ki diyor. Çünkü benim mutlu olmam için bana hayır yapılması lazım, bana iyilik yapılması lazım, bana verilmesi lazım diyor. Bizzat bir hak ve bizzat bir hayır tanımıyor. Yani hayrı sırf hayır olduğu için, hakkı sırf hak olduğu için tabi olmanın mutluluk getireceğine kabul etmiyor ve bunun için vaz ilahi olan dini hak artık onların şevklerini, iradelerini tehyic etmiyor. Ee, gerçek yani Allah tarafından konulmuş olan hak din sırf hakka tabi olmanın mutluluğuyla onları heyecanlandırmıyor, motive etmiyor. Motive etmiyor diyor ki tamam da bundan benim faydam ne diyor. Yani ben dindar olacağım hep başıma eziyet gelecek. Mesela bugün dinden uzaklaşma sebeplerinden bir tanesi de bu. Diyorki yani işte örtündüm örtündüm de ne oldu diyor mesela ne oldu diyor devamlı bir işte hep kendimi açıklama hep birilerini bir şeyleri temsil etme hep bir yük yükledim diyor yani benim bundan bir faydam olmadı diyor burada tabii bir şeyi de görüyor olmanız lazım arkadaşlar hep söylediğimiz bir şey e, dini gocunmadan yalpalamadan böyle dost doğru bir şekilde yaşayabilmemizin en önemli şartlarından bir tanesi ahirete duyacağınız sağlam imandır. Hani o usulü selase demiştik ya. Allah inancı, peygamber inancı ve ahiret inancı bunlar çok sağlam olmadıkça arkadaşlar din binası ayakta durmaz. Çünkü bunlar o binayı tutan 3 tane büyük kuvvetli temeldir. Temeldeki o üç kazıktır yani bunlar. Kazıklar sallanıyorsa bina ayakta durmaz. Hatta kazıklardan biri çökmüşse bina kesinlikle ayakta durmaz. Onun için bizim anne babaların, öğretmenlerin, işte etrafındaki gençlere önderlik ve rehberlik eden her kim varsa onların en önemli ve hiç değişmeyen, Öncelikli gündem maddemiz her zaman bu üç inancın pekiştirilmesi olmalıdır. Tabii ki diğer e, konular işte namaz konusu, sadaka konusu bunlar da işlenecek ama onlardaki başarımız buradaki başarımıza bağlıdır. Çünkü e, hakikaten haksız değildir yani. Dindarlık eğer ahiret sizin için çok kuvvetli bir motivasyon değilse dindarlık öyle sizi çok fazla mutlu etmeyebilir. Çok fazla yani dünyadaki bazı hazlarınızı kısıtlamanın neresi mutluluk verici bir şey ki? Öyle düşünüyorlar. Öyle düşünüyorlar. Halbuki bana sorarsanız yani uzun vadede o da mutluluk getirici bir şeydir. İnan, tam inanmasanız bile. Orada da bir barış, huzur, sükun, dürüstlük, işte e, gayrimeşru herhangi bir şeye bulaşmamış olmanın verdiği huzur, vereceği huzur vardır. Her neyse şimdiki insanları ancak şehveti intifa yani bana ne faydası var pragmatizm işte ben bundan benim çıkarım ne? Buradan ben nasıl faydalanacağım? Bu fikir faydalanma arzusu zapt ve idare ederse edecektir diyorlar. Binaenaleyh. Onlara vazı ı olan dinler tatbik etmeli. Yani biz onların neye inanacağını biz üretmeliyiz. İşte New Age movements buradan çıktı daha belki Elmalı Hamdi hayatında yoktu bunlar ama öngörmüş yani çok öngörmüş. Ve iradeleri bununla gıcıklayarak beşeriyeti hazrayı istifasını buluncaya kadar bir taraftan mücadeleye sürüklemeli diğer taraftan sırf mihaneki kanunlarla cebri kuvvet içinde tutup götürmelidir. Yani diyor ki bu öneri Avrupalıların söylediği Avrupalı felsefecilerin söylediği işte bu din, dinle olacak bir şey değil çünkü insanlar hayır hayır olduğu için yapmayacaktır büyük çoğunluk insanlar o hayırdan faydalanmayı birinci hedef olarak göreceklerdir ama din ne diyor sana işte sen vermekle mutlu olursun diyor. Paylaşmakla mutlu olursun diyor. İşte e, ne bileyim bazı hazlarından vazgeçmen gerekir diyor iyilerden olman için diyor. Din böyle söylüyor ve bu insanı motive edecek bir şey değil diyor iyiliğe. Peki ne yapmalıyız? Onlara biz e, onların bu e, a, e, nasıl diyelim sahip olma ve her şeyden faydalanma sonuna kadar hazlardan faydalanma arzusunu kullanarak biz onları hayırda tutmayı başarabiliriz. Nasıl yapacağız? Vaz beşeri olan dinler tatbik edeceğiz onlara. Onlara bir takım inançlar söyleyeceğiz. Bu bizim ürettiğimiz inançlar olacak. Ve iradeleri bununla gıcıklayacağız. Onların iradelerini bu inançlarla harekete geçireceğiz. Mesela işte kişisel gelişimler vesaire hep buna, buraya gayret ediyor arkadaşlar. Beşeriyeti hazrayı elimizdeki bulunan bu insanlığı ıstıfasını buluncaya kadar yani arınıncaya kadar. Arınıp arınıp böyle o hani ahlaken ve insanlık adına daha mükemmel bir forma ulaşıncaya kadar bir taraftan mücadeleye sürüklemeli. Diğer taraftan da sırf mihaniki kanunlarla, otomatik kanunlarla cebri kuvvet içinde tutup götürmelidir. Yani bu hep faydalanma, hep ben elde edeyim her şeyi arzusu yani pragmatizm birbirine zarar vermeye götürmemesi için de bir takım kanunlarla onları ee, doğru yolda tutup toplumu böyle e, sürüklemeliyiz. Tabiatta merhamet yok, zor vardır. Yani insan ancak zorlu, mecbur edilirse iyilik yapar. Mecbur edilirse kendi hazzından, kendi menfaatinden vazgeçer. Hürriyet değil, cebru ceb ızdırar hakimdir diyorlar. E, e, hürriyet esas değildir. E, her insan... Mecbur edildiği zaman bunları yapar diyorlar. Bunlara göre beşeriyeti hazıra yani şu andaki insanlık intifa şahsi hırsıyla, şahsi faydaları, şahsi menfaatleri hırsıyla çar naçar, çaresiz. Böyle sonsuz bir mücadeleye atılmakta ve muhabbet yerine husumet çoğalmaktadır. İşte yarışmacı kapitalizmi düşünün, yarışmacı kariyerist başarı anlayışını düşünün. Hepsinde bu var temelinde. Böyle demek aslında diyor bakın elmalı nereden yakalıyor şimdi. Böyle demek dini hak doğruymuş, haksızlar onun sevabına değil ikabına layıktır demeye müsavidir. Yani dini hak doğruymuş ve bu hakkı yapmayanlar cezaya müstehaktır demekle aynı şeydir. Ve dini hakkın şirkte gösterdiği netayici elimeye istihkakı itiraf etmektir. Çünkü işte Cebir'den bahsetti, şiddetten bahsetti, mihaniki kanunlardan bahsetti ya o yarışma içerisi o yarışmada insanları işte sürekli kendi menfaatini elde etmek için teşvik etmeliyiz bir taraftan. Ama niye? Çünkü ancak o zaman çalışır, ancak o zaman gayret eder. Ama bir taraftan da bunun birbirlerine zarar vermesini engellemek için de kanunlarla, çeşitli yaptırımlarla ve inançlarla onları kendi ürettiğimiz inançlarla onları zapturapt etmeliyiz demişti. İşte diyor bu Fikir böyle demeleri. Din, aslında dini hakkın doğru olduğunu. Çünkü işte e, dini hak ne demişti? Bunlara uymazsanız elem var ızdırap var acı var demişti hakikaten de aynı şeyi itiraf ediyorlar ve dini hakkın şirkte gösterdiği netayci elime yani şirk koşarsanız ne gibi dünyada ahirette sizi ne gibi acıklı sonuçlar biliyor bunları hak ettiklerini kendi ağızlarıyla itiraf etmeleri demektir ve işte Rum suresi 41. ayeti burada yazıyor. E, ifade ediyor ve diyor ki bu ayetin mazmununu, içeriğini de tasdik etmek demektir bu diyor. Ayet ne diyordu? Zaharal fesadü fil berri vel bahri bimâ kesebet eydinnâs. İnsanların kendi elleriyle kazandıkları, iktisap ettikleri, gayretleriyle ulaştıkları sonuçlar yüzünden karada ve denizde fesat ortaya çıktı diyordu. Ve liyudhîqahum ba'da alledî amilû. Efendim on yercun için fesat ortaya çıktı onların yaptıklarının bir kısmının sonucunu onlara dünyadayken tattıralım diye. Yani insan böyle hırslı, böyle bencil, böyle menfaatperest olduğunda dünyadaki o Allah'ın yarattığı adil herkese her şeyden yetecek kadar Allah Teala yaratmıştı. O paylaşım hakkaniyetsiz bir şekilde yapılacak ve fesat olacak sadece e, sosyal fesat ekonomik fesat değil arkadaşlar çevre felaketleri olacak e, karada ve deniz'de demesinden de onu anlıyoruz Efendim cenab Bak yani bunu işte diyor haber veriyor. Siz Allah'ın koyduğu sisteme uymadığınız zaman insanlara iyilik duygusunu, Allah'a karşı sorumluluk duygusunu, cennet cehennem arzusunu, Allah'ın rızasını kazanma arzusunu, insanların temel motivasyonlarını bunlara göre değil de menfaatlerine göre kurduğunuz zaman işte orada büyük bir bozulma yaşayacaksınız ve bunun sonuçlarını dünyadayken de tadacaksınız. Sadece ahirette yaşamayacaksınız diyor ayet-i kerime. İşte onların diyor bu e, iddiaları dinimizin bu e, bu e, bilgisinin hak olduğunu bize gösterir. Bu da tevhidi hak ile Rahman Rahime sarılmayan insanların hak zatileri bizatihi yani hak ettikleri şey ve binaenaleyh Rabbül Alemin'in bir eseri celal, bir rububiyeti Cebe, ceberutiyesidir. Yani e, Cenab-ı Hakk'a e, onun nizamını tanımamak insanların sadece o işte deminden beri saydığımız o bencilce duygularla insanlardaki o bencillikleri tahrik ederek e, bir sistem kurduğunda karşımıza çıkacak olan akıbet Cenab-ı Hakk'ın Celal isimlerinin eseri olmuş oluyor çünkü neden Allah'ı birleyerek Rahman Rahim'e iltica ederek Onun rehberliğini kabul ederek yaşamayı reddettiğin için efendim sonuçta Allah Teala'nın başta haber verdiği o fesada o bozgunculuğa o haksızlığa o açlıklara o savaşlara o insanların birbirini yok etmesine o teröre o büyük felaketlere, çevre felaketlerine yol açmış oluyorsun. Hak Teala insanlara bu suretle de görünür. Yani Cenab-ı kendisini bu kendi yolundan çıktığınız zaman işlerin nereye varacağını bu celal isimlerinin tecellisiyle de <gülüyor> rububiyetinin celal yönünün tecellisiyle de kendisini gösterir. Bu hırsı intifaı, hırsı intifa yani her şeyden menfaat elde etme arzusunu yenerse ancak haldeki iptilayı cidal ile istikbaldeki yevmitliğinin mükafat ve mücava, mücazatını duymak yenecektir. Yani insanın sırf menfaatinin peşinden koşmasını, bu duyguyu hangi fikir, hangi inanç, hangi endişe yenebilir? İnsan ne ile bunu kontrol altında tutabilir? Bu Çünkü hepimizde var bu az veya çok. Ama batılılar diyorlar ki biliyorsunuz pragmatizm özellikle de, Amerikan tarzı kapitalizmin en dayandığı en alttaki temel unsur yani efendim bununla hangi fikir hangi yaklaşım mücadele edebilir? Bu hırsı intifaı yenerse ne yenebilir? Ancak haldeki ibtilay-cidal yani kavgaların, savaşların bunlarla bu bunlar bunların belasına uğramanın ne demek olduğunu görmesi lazım insanların. Hırsın insanları nereye getirdiğini, doymamanın, sürekli menfaat peşinde koşmanın, insanları nereye getirdiğini, nasıl büyük kavgalar, büyük savaşlar çıktığını, tabii onu da arkadaşlar görebilmemiz için o saçların arkasındaki ama artık bu bilgilere ulaşmamız çok kolay hepimizin, dolayısıyla hiçbirimiz, Bilemedik edemedik diyemeyiz arkadaşlar o işte kanlı elmas filmini izleyin petrol savaşlarını izleyin afyon savaşlarını izleyin yani e, arkasında neler döndüğünü ve gerçekte insanların hırslarının e, bugün dünyada bize inanç savaşları gibi görünen ve tarih boyunca da yani haçlı seferleri gerçekten inanç savaşı mıydı onu tarihçilere bir sorun. İyi, i̇yi bilenlerden dinleyin okuyun arkadaşlar hepsinin arkasında e, menfaat e, vardır ama insanları teşvik etmek için çoğunlukla bu e, argüman kullanılır ve inanç savaşları da var olabilir arkadaşlar onu şey tutmuyorum yani e, imkansız görmüyorum ama dünyadaki büyük fesatların arkasında menfaat hırsı vardır. Doymama doymama yetinmeme herkesinkine sahip olma isteği vardır. Dediğim gibi açlık ve sefaletlerin de arkasında öyle. Bir bu fikir insanları o menfaatlerinin peşinde koşmaktan alıkoyabilir. O tehlikeyi, o böyle giderse nereye varacağını tehlikesini insanlara gösterebilir. Bir de istikbaldeki yevmit dinin yani kıyamet gününün mükafat ve mücazatını duymak, duymak, hissetmek yani. O cenneti, cehennemi, hesabı hissetmek, buna inanmak. Tutabilirse bu ikisi tutabilir. Yani dünyada karşılaşacağan savaşlar, felaketler, bunlarla yüzleşmek, bir de kıyamet günündeki mükafat ve ceza. Nitekim Alman filozofu Kant bile Cenab-ı Allah'ın vücu bu vücudunu, varlığının zorunluluğunu yani aklı ameli ile ahiretin vücu bu vücudundan istincaç etmiştir. Yani Cenab-ı Allah'ın varlığına nereden ulaşmıştır? Ahiretin varlığından efendim ve ameli akıl pratik aklın e, pratik akıl ile pratik akıl ile o yöntemi kullanarak ahiretin zorunlu varlığından istintec etmiştir. Yani önce ahiretin varlığının zorunlu olduğunu düşünüyor. Kant Kant'ın o çıkarımlarını bilirsiniz. Ben şimdi gene haddim olmayan şeylere girmeyeyim. Fakültedeki felsefe derslerinden aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Arkadaşlar şöyle diyor. E, Kant ahlaki olmak her insan için bir erektir bir amaçtır yani herkes biliyorsunuz işte bunu yeri geldikçe söylüyoruz adam e, mafya babası olabilir ama o bile kendince ahlaklı olma ihtiyacı duyar kendine göre bir ahlakı vardır yani herkes kendine herkesin aklı başında olan herkesin bir ahlaklı olma ihtiyacı var ama ahlak bu dünyada e, karşılığını görmediğimiz bir şey çoğunlukla e, bu dünyada karşılığı olmayan bir şeyi Pratik akıl yapmaz yani böyle bir şeyi kabul etmez. Yani daha doğrusu karşılığı olmayan bir şey, hiçbir zaman karşılığını almayacağın bir şeyi pratik akıl tercih etmez. O zaman ahiret olmak zorundadır diyor. Yani ahlak madem insanda temel bir ihtiyaç, vazgeçilmez bir ihtiyaç, ahlak zorunluysa ahiret de zorunludur. Ahiret varsa yaratıcı da vardır diyor. E bu delil üzerinde siz daha detaylı Araştırabilirsiniz, çalışabilirsiniz. <gülüyor> Bu suretle yevmi ahiret dinin ve ona iman da diyanetin bir aslı mühimmini teşkil eder. İşte en başta benim size söylediğim. Kıyamet gününe dirilişe iman etmek, ee, onun varlığını kabul etmek, ona iman etmek dindarlığın mühim bir aslını teşkil eder. Yani arkadaşlar dindarlığınızda sıkıntı baş gösteriyorsa olabilir kimseye itiraf etmeden kendi daha kendi kendinize bunu fark ediyor olabilirsiniz ahiret inancınız üzerinde çalışın Eğer bu sizi rahatsız ediyorsa yani o dindarlıktan inançlarınızı kaybetmekten veya Efendim sar bir yani çizginizin bozulmasından endişe ediyorsanız İnsanın kendisinde bunu fark etmesi çok zor ama başkalarında fark etmesi daha kolay. O noktaya hiç gelmeden arkadaşlar Allah'a ve Resulüne iman ve teslimiyet yolunda sağlamca böyle sağlamca yürümek istiyorsanız sürekli ahiretin varlığına dair kendinizi beslemelisiniz. Ahiretin varlığından şüpheniz yoksa Oradaki detaylar hakkındaki bilgilerinizi artırmalısınız. İşte sadaka verilen verenlere verilecek mükafatlar, cennetteki dereceler, şehitlere işte hangi makamlar verilecek, bunları öğrenmek, cennetteki dereceleri veya işte çeşitli iftira atanlara, gösteriş yapanlara, kibirlilere, kıyamet günü nasıl muamele edilecek, bunlarla ilgili rivayetler, özellikle hadislerde. Bol miktarda var. Bizi müthiş motive eder. Ahirete imanda şüphesi olmayanı. Önce şüphenin bir zayıflama varsa önce orayı bir pekiştirin arkadaşlar. Ee, yoksa efendim siz amellere motive olabilmek için yani dindarlık konusunda motive olabilmek için de arkadaşlar amellerin her birinin ahiretteki karşılığına dair hadisleri bol bol okumanızı Hepinize hararetle tavsiye ederim. Ve o günün dine böyle bir ihtisası vardır. Yani kıyamet gününün dinle çok yakından bir ilişkisi vardır. Size en başta dedim neden Maliki Yevmit din denmişti? Ee, din o günün kriteri din olacak yani. Dinle çok yakından bir ilişkisi var. Maliki Yevmit din ayetinde bu tebşir ve inzarın tasrihi bu haysiyetle de pek belli olmuştur. Çünkü e, o günün Kıyamet gününün, diriliş gününün, din günü olması arkadaşlar bazılarımız için inzar, bazılarımız için tebişirdir. Bazılarımız için müjdedir eğer o dine hayatı boyunca sadık kalarak yaşamış ve bazı fedakarlıklarda bulunmuş, efendim o sistemin içinde doğru bir şekilde ilerleyebilmek için gereken fedakarlıklarda bulunmuşsa o günün, Kriterinin din olması o kişi için çok büyük bir müjdedir. Yani o günün kriteri asalet değil, zenginlik değil, e, statü değil, dünyadaki işte etiketler, kriterler değil, hiçbiri değil. Dünyada aldığınız hazlar değil, hiçbiri değil. O günün bir tek kriteri var, din. Böyle olması hayatını buna göre yaşayan için çok büyük bir müjde. Ama hayatını buna göre yaşamayıp diğerlerine göre yaşayanlar için, diğer demin saydıklarıma göre yaşayanlar için de büyük bir felaket. Peki şunu mu diyorsunuz? Aman ha sona kaldı bunu kaçırmayın, kaçırmayalım dikkatimizden kaçmasın. Arkadaşlar şunu mu diyorum ben? Yani dindar olacaksan işte asil olamazsın, zengin olamazsın, işte mevki sahibi olamazsın, statü sahibi ol, hayır onu demiyorum. Sakın ha. Yani din Dünyadaki hazlara da aykırıdır, onu da demiyorum kesinlikle. Bunların hepsinin din içerisinde yaşanması mümkündür. Ama bunları elde etmek için dinin kriterlerinden ve çizdiği sınırlardan vazgeçmeyiz. Dindarlık işte budur. O sınırlar içerisinde kimsenin hakkını yemeden, efendim kendi emeğimizle hak ettiğimiz gereken, o işler için gereken fedakarlıkları çabaları göstererek sonuçta ulaşamadıysak da büyük bir problem yapıp problemi inançlarımızda görüp vazgeçmeye kalkmadan yani inançlarımızla barışık hedeflerimizle barışık bunları birbirine uyum içerisinde götürebildiğimiz kadar götürüyoruz sonuçtan da razıyız İşte bu insan kıyamet gününde arkadaşlar büyük bir ferahlık büyük bir Karşılık görecektir. Dinin böyle bir günü vardır yani. Buna binaen İbn Cerir tefsirinde nakledildiği üzere bazı müfessirin buradaki dini yani malikiyevmit din ifadesindeki dini sade mükafat ve mücazat manasına değil millet ve şeriat dahi denilen manayı marufuna hamlederek tefsir etmişlerdir ki bu suretle yevmit din manayı marufu şerîsiyle dinin malum olan mühim günü demek olur. Dinin, maliki yevmi din, dinin malum olan mühim günü demek olur ki bundan da bizzat ahiret ve yevmi kıyamet anlaşılır. İptidai hitaba nazaran evvelki zahir, intihai hitaba nazaran da ikincisi mütebadirdir. Bunun için biz de bu iki mefhumu zayi etmemek için mealinde din gününün maliki demeliyiz diyor. Sonra... Buradaki kıraat farkına değiniyor arkadaşlar. Sizler de duymuşsunuzdur. Çünkü İslam dünyasında çeşitli ülkelerde özellikle işte Afrika'da veya işte Hicaz'da namaz kıldığımız zaman maliki bizim Maliki Yevmiddin diye okuduğumuz ayet-i kerimeyi bazıları Meliki ümitliğin diye okurlar. Bu şey değildir, bir hata ve eksiklik değildir. Burada kıraat farkları konusuna girmeyeyim şimdi detaylarıyla. Burada iki kıraat vardır. Aşereden Nafi İbni Kesir, Ebu Amr, İbni Amir, Hamza ve Ebu Cafer kıraatlerinde elifsiz olarak Melik-i okunur. Asım, Kisai, Yakup, halep ve Aşir kıraatlerinde de Maliki i Yevmitdin okunur ki bizim kıraatımız da budur. Biliyorsunuz kıraatta imamımız İmam-ı Ve Fatiha'da mana ile alakadar vücuhu kıraat ancak buradadır. Yani sadece bu kıraat farkı, başka kıraat farkları da var Fatiha'da ama buradaki mali, Malik'i ya da Melike okumak bir anlam farkına sebep oluyor. Şimdi o fark üzerinde duracak arkadaşlar. Oraya girmeyeyim müsaadenizle yine İyyâ Kenâhudu diyemedik. E, çünkü burada e, arkadaşlar Malik'i Yevmiddin dediğimizde ne demiş oluyoruz? Daha doğrusu Cenab-ı Hakk'a arkadaşlar çünkü buradaki Malik Cenab-ı Hakk'ın ismidir. Cenab-ı Hakk'a Malik dediğimizde ne demiş oluyoruz? Melik dediğimizde ne demiş oluyoruz? Bunların muhtevası neleri içeriyor, neleri içeriyor ve bunun bizim hayatımız için anlamı ne? Bunları inşallah haftaya anlatalım. Çünkü bölmek istemeyiz, yarıda kalmasını istemeyiz. Hepinize hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olunuz.